3 senelik müşrik ablukası yani müşriklerin kendilerince boykot etmesi hadisesi vardı. E, yarasanın gözleri görmediği halde geceliğin çıkması gibi her türlü görmekten uzak olan insanların maalesef yaptıkları bir efendim kötü muameleydi bu. Bunların hepsi ibret olarak yaşanmış. Daha evvelde söylediğimiz gibi bunlar yaşanacak Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir sıkıntı görmeden Ona gönül veren Sahabe-i Kiram Hazreti Hiçbir sıkıntı çekmeden Bu dini bu güzellikleri Yaşıyor olsaydı Günümüzün insanları da şöyle diyecekti Ya onlar Bunu yaşamışlar ama hiçbir sıkıntı çekmemişler Tabi onlar peygamber Efendim onlar asap. Biz şimdi bu zamanda bu zorluklar karşısında nasıl dinimizi yaşayalım, nasıl ibadet edelim gibi bir mazeret ne yapmış oluyor bu hadiseler? Ortadan kaldırmış oluyor. Bunların hepsi e, ibretliktir. Cenab-ı Hak ibret alanlardan eylesin, ibret olanlardan eylemesin. Duasıyla beraber bu imtihanlar böyle yaşanırken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsına mahsus. Zatına mahsusta Bazı imtihanları görüyoruz Bunların başında Anne ve baba olanlar bilir ki Evlat acısı Bir kişinin evladını Ahirete göndermesi Kolay bir imtihan değildir İşte Alemlere rahmet olarak gönderilen O fahri alem O merhamet menbaı O yegane müşfik zat Zat-ı ali Bu hususta da imtihan olmuştur ve erkek çocuğunun ve çocuklarının vefatlarını şimdi bu bahiste işlemiş olacağız yeni radyosunu açan kardeşlerimiz artık herhalde yerlerine oturmuş belki bu mevzuyu anlatan siyer kitaplarını tarih kitaplarını da ellerine almışlar ve inşallah ümit ediyoruz ki bizi dinlemeye başlamışlardır diyerek sözü size tevdi kılalım ve kitaptan şu andaki elimizdeki kitaptan Mevzuumuzu Müfedatımızı işlemeye devam edelim Evet 3 senelik müşrik ablukasından Kurtulmanın sevincini acı olaylar Takip etti Acı hadiseler zincirinin ilk halkası Resul-i Ekrem'in 4 yaşındaki En büyük oğlu Kasım'ın vefatı oldu Evet Gönlü şefkat şelalesini andıran peygamber efendimiz Bu büyük oğlunun vefatından Çok müteessir oldu Derin teessürünü ciğerparesinin cenazesini götürürken karşısında dimdik duran Kuvay Dağı'na Ey dağ benim başıma gelen şey senin başına gelseydi dayanmaz yıkılırdın hitabıyla ifadeye çalışıyordu. Mübarek gönülleri henüz Kasım'ın vefat hüznünden kurtulmamışken acı bir hadise daha vuku buldu. Oğlu Abdullah da vefat etti. Şimdi burada bir duralım. Eğer imtihanın şiddetini hissetmeyecek, o hüznü ve kederi hissetmeyecek olsa ona imtihan denmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kuhaykan Ey da, bu başıma gelenler senin başına gelseydi yıkılırdın, taşıyamazdın ifadesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tabi o peygamberdir belki de hiç hüzün hissetmedi gibi bir kanaat taşınmasın diye söylenmiş bir sözdür. Yani ey insanlar, ey beşer evladı, sizlerin bir evladınızın kaybında yaşadığınız sözünü, ben en az sizler kadar müşfik ve merhametliyim. Tabii ki o acıyı hissediyorum. Yüreğimin derinliğinde, içimin derinliğinde ben bu acıyı hissediyorum demek için o hikmete binaen dağla söyleşmesi var Hazreti Peygamberin. Yani şu denebilir, ya hiç hissetmiyor onlar. Hayır, hissediyorlar, çok şiddetli hissediyorlar fakat sabrediyorlar. Bu, biz bu ifadelerden bunu anlıyoruz. Evet. Allah'ın kader hükmüne teslimiyetin zirvesinde bulunan kainatın efendisi, bu acı hadiseler karşısında yine de gözyaşlarını tutamıyordu. Hazreti Hatice validemiz, hakiki sahibine iade ettiği bu ciğer parelerini kastederek, ''Ya Resulallah, onlar şimdi nerededirler?'' diye sordu. resul Kibriya, ''Onlar cennettedirler.'' diye cevap verdi. Bu acı hadiseler sebebiyle, Peygamber Efendimizin kalbi mahzun, gözleri yaşlıydı. Müslümanlar da onun bu hüznünü paylaşıyorlardı. Ama şirk cephesinin keyfine diyecek yoktu. Evet. Birer insan olmaları hasebiyle, İnsanlığın gereği olan baş sağlığını dilemek şöyle dursun, efendimizi daha da üzmek için ne lazımsa yapıyorlardı. Hatta içlerinden Asbin Vahil ve Ebu Cehil gibi azılılar işi daha da ileri götürerek artık Muhammed epterdir, nesli kesilmiştir. Neslini devam ettirecek erkek çocuğu kalmamıştır. Kendisi ölünce adı sanı unutulacaktır diyecek kadar küstahlık gösteriyorlardı. Resulünü hiçbir zaman yardım ve tesellisinden uzak bulundurmayan Cenab-ı Hak, bu dedikodular üzerine de Kevser suresini inzal buyurarak, müşriklerin dedikodularını ağızlarına tıkadı ve Efendimiz'i şöyle teselli etti. Müsaadenizle bendeniz ayeti kerimeyi hatırlatmak için meddini okumaya çalışayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ e'ataynâkel kevser. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَارُ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ Malini siz okuyun, sonra üzerinde konuşalım. esna billah. Doğrusu biz sana kevseri ihsan etmişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl ebter sana kin bağlayandır. Şimdi bu surede, Tabii maksadımız tefsir dersi yapmak Tefsirine girmek değil ama Kevser suresini okurken şunu da Unutmamak icap ediyor Bir kere Cenab-ı Hak Kevser suresini indirdi Ne zaman indirdi? Hangi hadise üzerine indirdi Cenab-ı Hak bu kelamını? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle istihza etmeleri Ve ona epter. Yani soyu kesilmiş manasında kullanılan bir tabir bu. Soyu kesilmiş, nesli kesilmiş, güdük kalmış, neticesi olmayan veya neticeye eremeden biten şeye epter denir. Hani işimiz epter olmasın derler. Bir işe başlandığında aman sonu epter olmasın. Yani yarıda kalmasın. Bu şekilde bir hakaretle bulundular. Fakat bakınız ki Cenabı Hak hani diyorlar ya, efendim nereden belli Habibullah olduğu Habibullah diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Allah'ın sevgilisi diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Diyorlar ya heh, Bunu anlamamak için insanların Zerre kadar imandan dahi nasipdar olmamaları lazım Bakınız ki Resulullah Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine Onunla istihzaya bile müsaade etmiyor Onunla istihza edenlere Tenezzül edip bizzat kendisi cevap veriyor Hani biz bazen bizimle adi bir şekilde konuşan efendim adi gördüğümüz, kendisini sefil gördüğümüz, ayrıca söylediği sözleri de basit gördüğümüz insanlara cevap vermeyi bile tenezzül kabul ederiz. Ya yani bırak bununla hiç konuşulmaz deriz. Burada Ebu Cehil gibi azılların söylediği ifadelere niçin Allahu Teala cevap veriyor? Resulullah Efendimiz'i Cenab-ı Hak O kadar çok seviyor ki işte bu onun işareti. neden Ebu Cehil gibi kafirlerin Resulullah'a söz söylemesi istihza etmesine Cenab-ı Hak Müsaade etmiyor Resulü sussa da onun namına Allah Adeta konuşuyor Ve konuşturuyor ve konuşturmakta Hala Müminlerin nisanında Kıraat edilen Kur'an-ı Kerim'le Allah Resulüne muhabbetini ilan ediyor Hazreti Allah Sefil olan, sefih olan, Kendisine cevap vermeye tenezzül etmeyeceğimiz kişiler, Fakat kime söylenmiş bu söz? Habibi Edibi Kibriya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e söylenmiş. Onun hatırına konuşurum diyor Hazreti Allah. Ve Kevser suresi inzar oluyor. Bir kere bu bir, bu gözden kaçmasın. İkincisi, İnna kel Habibim niye üzülürsün ki? Niye meyus olursun? Ben sana yemin mahşerde öyle bir ümmeti Muhammed vereceğim ki herkesin beyinleri kaynadığında herkesin derilerinin döküldüğü o ateşin altında o güneşin altında sen sana mensup olanları toplayacak ve o topladığın insanlara da o ümmeti Muhammed'e de her türlü maddi ve manevi susuzluğu giderecek bir kevser şarabı vereceğim. Seni Allah öyle bir şekilde daim eğilecek, kaim eğilecek ve ebediyete intikal ettirecek ki senin ümmetinin çokluğuyla sen iftihar edeceksin, kefserden beraberce nuş edeceksiniz. Bir başka tefsirde buyuruyorlar ki inna atayin kel kefsab denilirken muhakkak gibi sana kefsiri verdik. Demek kastın kefsar kelimesinden. Bir başka mananın da şu olduğunu söylüyor müfessirler Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz Dünya üzerinde Hazreti Hasan efendilerimizin Ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin neslinden gelen Binlerce insan vardır Seyyidler vardır ve şerifler vardır Dünyanın neresindedir bilinmez Birçok nesil kesildiği halde Resulullah'ın nesli Kıyamete kadar devam edecek Seyyidlerle ve şeriflerle de Hazreti Hasan ve Hüseyin gelen nesillerle de Resulullah Efendimizin soyu sopu devam edecektir. O soyu sopu tabirini avamın hemencicik halkımızın anlaması için söylüyoruz. Yoksa Resulullah Efendimizin soyundan bahsederken soy sop diye bahsedilmez. Nesli paak Yani nesli de pak olan, kendisi de paak ve temiz olan Cesedi de pak olan Ruhu da pak olan Ravzası da Kabri de pak olan Her şeyiyle Tertemiz olan Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Buna e, Dikkat çekmek için söylüyoruz Yine Hani Bazen vaiz efendiler Sohbetlerine başlarken Ruhi pak Hazreti Muhammed Mustafa Rahsalevat Nesli pak Hazreti Muhammed Mustafa Rahsalevat Diyerek peygamber efendimize ne yaptırıyorlar Salatü selam okumaya insanlarımızı teşvik ediyorlar Ruhu da temiz Cesedi de temiz Nesli de temiz Kabri de temiz olan hazreti peygambere Salatü selam edin diye Salatü selama teşvik ettikten sonra Sohbet ediyorlar İşte buradaki kevserden bir manada Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz olduğu Rivayet edilmiştir Evet kevser suresi böyle Hatta neslinin işinin, hatta yaptığı işin bir yemeğin bile Tadının bereketinin olmasını isteyenler Kevser suresini Çokça okurlarmış Eskiler bir meşrubat ikram ederlerken bir çay Pişirirlerken demlerlerken Kevser suresini okuyarak demlerlermiş Onun tadı farklı olurmuş derler Hani biz burada bir e, Nasihat ve tavsiyede bulunmuyoruz Böyle söylerler Tecrübe edenler öyle söylüyor Evet sana ebter diyen var ya esas o ebter olacaktır diyerek bu ismi takanların nesli kesilmiştir hem iki türlü nesli kesilmiştir bir insanın bir nesilden geldiği iki şeyle belli olur buna bir yol evlatları denir bir de döl evlatları denir bir insanın soyundan gelirsin ama o insana ait hiçbir faydan yoktur. O insanın fikrinde değilsindir. Her ne kadar onun sulbünden de gelsen, neslinden de gelsen, onun nesli kesilmiştir. Ebu Cehil'in nesli kesilmiştir mesela. Niçin? Hazreti İkrime radıyallahu an Ebu Cehil'in oğludur. Fakat İslam olmasıyla, asab ı Kiram'dan olmasıyla Ebu Cehil'lik nesli kesilmiştir. Ebtar olmuştur Ebu Cehil. Ebu Cehil zamanında yaşayan Haydudu Bivedud Eşkıyanın da eşkıyası Şakilerin de şakisi İbretlik Firavun gibi Nemrut gibi bir adam olmuş Ondan sonra Kendisini Ebu Cehil'e Ne soy olarak Ne yol olarak isnat eden kimse kalmamıştır İşte ayetin tecellisi İnne şâni eke huvel eptar. Sana bunu diyen var ya Kendisi ebter Diyerek daha hadise vuku bulmadan evvel Allah bu kararını ...beyan ediyor ve öyle de oluyor... ...sadakallahu'l-azîm... ...Allah doğru söyledi... ...diyerek geçelim burayı... ...evet... ...devam edelim... ...evet... ...asıl... ...adı sanı toprağa karışıp kaybolan Ebu Cehiller... ...Ebu Lehebler oldu... ...Resul-i Kibriya'nın adı ve davası ise... ...asırlardır insanların gönlünde... ...bayrak bayrak dalgalanmakta... ...ve kıyamete kadar da dalgalanmaya... ...devam edecektir... ...en basitinden tahiyyat okuyoruz değil mi namazda? Et-Tahiyyatü'den sonra ne okuyoruz? Allahümme salli ala Muhammed ve ala a'li Muhammed Ya Rabbi o Nebi-i Zişan Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun ve ve ala ve yine olsun a'li Muhammed o peygamberin, o Nebi'nin ailesine de olsun diyoruz. Hala yol evlatları Döl evlatları da devam ediyor Nesli ki devam ediyor Ayrıca bütün müminler Namazda bunu okumadıkları zaman namaz eksik oluyor Ali Muhammed'e salat ediyoruz Hepimiz Allah Resulü evladına Ailesine hepimiz namazda salat ediyoruz Allah bunu böylece Kayın kılıyor Burada bir Bir aşıklar için Peygamber aşıkları için bir şey hatırlatmak isterim Resulullah Efendimiz salatu selam ettiklerinde Veya dua ettiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok ismi var Metü edilmiş isimleri Biz bazen Arada bir duada da söylüyoruz Bunları unutmasınlar diye Kıymetli dinleyicilerimize de Aktarıyoruz işte Şemsü duha beddü Nurul hüda nurul vera Sahibi kabe kavseyni ev edna Resulen, Mekkiyen, Medeniyyen, Haşimiyyen, Kureyşiyyen, Ebtahiyyen, Kerubiyyen, Ruhiyya, Takiyyen, Nakiyyen, Nebiya, Beşiren, Nedîra, Siracan, Munîra, değil mi? Hep böyle şeyleri var. Bir tane, bir tane lakapları, hoşlarına giden bir söz daha var Hazreti Peygamber'in. Ebul Kasım, Kasım'ın babası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Ya Ebel Kasım denildiğinde, Kasım oğlu Kasım hatırına geldiğinden tebessüm edermiş Aşıkı peygamberilere Peygamberana duyurulur Büyüklerimizden işittiğimiz bir sözdür Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyetlerine bir şey gönderdiklerinde ve ona salatu selam ettiklerinde Kendi dualarında Ebu Kasım ismini kullansınlar Ruhaniyet-i Muhammedi Onlardan hoşnut olabilir Belki ruhaniyetinde tebessümüne Bir kişi masal olabilir Ebu Kalsım denildiğinde Kasım'ı hatırlayarak tebessüm edermiş Yani Resulullah Efendimiz Ne zaman bu künyesiyle Kendisi çağrılsa Veya hitap edilse tebessüm Buyururlarmış bu da yine Peygamber aşıklarına hatırlatılır Evet Senetül Hüzün Diye de isimlendirilecektir Bu seneler Eee oğlu Abdullah efendimizin vefatı Ebul Kasım dedik ya en önce Kasım sonra Abdullah efendimizin vefatları iki cihan server efendimizi e, ziyadesiyle üzecektir. Burada bir küçük bir anekdot hani nakletmiş olalım. Çocuğu kaybetmek babanın ciğerini dedermiş. Babanın bir babanın eğer babaysa merhamet duyan bir baba ise ...çocuk ev... ...çocuk hasreti... ...çocuğunu kaybetmek... ...bir babanın ciğerini delermiş... ...bayağı bildiğiniz delik... ...ciğeri dağlanırmış... ...hatta bunu... ...eski Kayseri müftüsü... ...kıymetli hocamız... ...Avustralya'da vazife yaparken... ...bir trafik kazasından... ...bir ceset gelmiş... ...Müslüman olduğu şey yapılan... ...cesedinde tabi... ...iç organları falan da şey oluyor... Oradaki bir zat söylediğinde dikkat etmiş. Sonra hatta bunun bir sohbetini de anlattı kendisi. O doktor demiş ki aynı zamanda gölgülü bir zat, imanlı bir zat. Bu adam demiş iki tane çocuğunu kaybetti herhalde. demiş ki nereden anlıyorsun? Bakın demiş ciğerinde iki tane delik var. Karaciğerinde hakikaten de iki tane evlat gömmüş Hazret ahirete uğurlamış. Yani Cenab-ı Hak bu imtihanlardan bizleri muhafaza eylesin. Fakat hemen yine hatırlatacağımız gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çekmediğine çile kalmıştır diye bir soru sorulsa buna kısaca verilecek cevap şudur. Hiçbir şey kalmamıştır. Hala da bizim gibi ümmetler ümmeti Muhammed'den olan kişiler yüzünden o ruhaniyeti Muhammed'i utandıracak hareketlerimiz yüzünden hala daha eziyete ve çile çektirmeyi de devam ediyoruz. Allah bizleri istihalesin inşallah. Amin. Bu senede hukuku bulan hadiselerle hüzün artarak devam edecektir. O dereceye gelecektir ki Hicri e, Mekke'deki 10. seneye Senetül Hüzün veya Senetül Hizan diyerek hüzün senesi ee, ünvanıyla hatırlanacaktır. Biz yine devam edelim. Hiç olmazsa hüzünlü seneyi, hüzünlü hadiseleri belki bu programda biraz olsun efendim anlatmaya muvaffak oluruz. Eyvallah. Müslümanlar 3 sene süren çetin muhasara belasından kurtulmakla son derece sevinmişlerdi. Mekke'de umumi bir sürur meydana gelmişti. Fakat bu ferah ve sevinçleri çok sürmedi. Arası çok geçmeden başka musibet ve acı hadiseler meydana geldi. Resulullah Efendimizin peygamberliğini ilanının 10. senesinde Ebu Talip hastalandı ve ölüm döşeğine düştü. Resul-i Ekrem Efendimiz kendisini küçük yaşından beri bağrına basıp şefkat ve himayesinde büyüten, onu korumak uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan bu değerli amcasını kaybedeceğine son derece üzülüyordu. Öte yandan onun Müslüman olup ebedi saadete ermesini de candan arzu ediyordu. Ebu Talib'in hastalığı gittikçe ağırlaşıyordu. Bunu fark eden Kureyş müşrikleri son bir defa daha kendisine Peygamber Efendimiz'le ilgili başvurmayı kararlaştırdılar. Bu maksatla Utbe bin Ebi Rebiya, Şeybe bin Rebia, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Ebu Süfyan ve daha başkalarının yanına vararak ''Ey Ebu Talip'' dediler. ''Sen büyüğümüzsün. Ölüm döşeğine düştüğünü görünce endişe duymaya başladık. Kardeşinin oğlu ile aramızda olanı biliyorsun. Onu çağır ve aramızda hakem ol. O bizden ayrılsın, biz de ondan ayrılalım. Birbirimizle uğraşıp durmayalım. O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım.'' Evet. Ebu Talip, Nebi-i Muhterem Efendimiz'e haber gönderdi. Resulullah gelip, Ebu Talip'le hazır bulunanlar arasında oturdu. Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'e hitaben, Ey kardeşimin oğlu, dedi. Bunlar kavminin ileri gelenleridir. Senin meselen için buraya gelmişlerdir. Sana vereceklerini verecekler ve senden alacaklarını da alacaklardır. Resul-i Ekrem Efendimiz, Olur ey amcam dedi. Onların benden almalarını ve kabul etmelerini istediğim bir tek kelimedir ki, onlar o kelimeyle topyekün bütün Araplara ve Arap olmayanlara hakim olabilirler. Ebu Talip hayret içinde bir tek kelime mi dedi. Peygamber Efendimiz evet bir kelime dedi. Herkesi bir merak sardı. Neydi bu kelime? Ebu Cehil ortaya atıldı ve peygamberimize hitaben o kelime neyse bize söyle de o birin yanına biz on katalım dedi. Dikkat kesilmiş bütün kulakların duymak istedikleri tek kelimeyi Resul-i Ekrem şöyle ifade etti. La ilahe illallah deyin ve Allah'tan gayrı taptığınız putlarınızı da ellerinizle kaldırıp atın. Bu mukaddes sözü duyan müşrikler hep birden ellerini çırptılar ve Ya Muhammed dediler. Sen bunca ilahları bir tek ilah mı yapmak istiyorsun? Evet. İşine şaşıyoruz doğrusu. Sonra da birbirleriyle konuştular. Vallahi bu adam size istemediğiniz şeyi veriyor. Gidin Allah sizinle onun arasında hükmünü verinceye kadar atalarınızın dininde direnin. Evet. Cenab-ı Hak Onların bu hareketlerini Kur'an-ı Kerim'inde bize şöyle haber verir. O, bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış? Bu cidden acayip bir şey. Onların ele başlarından bir güruh birbirine, Yürüyün mabutlarınıza, ibadette sebat edin, şüphesiz ki arzu edilecek olan budur diyerek kalkıp gitmiştir. Buraları yorumsuz olarak geçiyoruz çünkü artık e, yorumlamaktan da hayal ediyoruz, usanmak değil. Fakat o kadar çok müşrikler şirkini, kafirler küfünü ortaya koydular ki mantıksızlıklarını bile anlatmak pek mantıklı örtüşmüyor. Zaten hadise kendisini resmediyor, hayatı beyinatta bütün açıklığıyla durumu özetlemekte muhtasar olarak fanlarımıza idraklerimize sunmakta. Mevzu aksın diye daha fazla müdahale etmiyoruz, yorum yapmıyoruz. Devam edelim. Ebu Talip, müşriklerle arasında geçen konuşmadan sonra peygamberimize, ''Vallahi ey kardeşimin oğlu, senin onlardan istediğin şeyi ben hak ve hakikatten uzak görmedim.'' dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, sevdiği ve saydığı amcasının Müslüman olacağı ümidiyle sevinç içinde... Ey amca dedi Gel bari sen La ilahe illallah de de Onunla sana ahirette şefaat edebileyim He. Şimdi nerede geçiyor bu? Buhari'de Sahih-i Buhari'de geçiyor Ve Taberi tarihinde geçiyor Demek ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Diyenlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati hak Kendisi de böyle söylüyor. Benimle alakan olabilmesi için La İlahe illallah ve Muhammedur Resulullah demen lazım. Ey amcacığım diyor. Ne manaya geliyor? Hemen buradan bak işte o da demiş dememiş. Buraya bakmayın. Bu işin tartışma kısmı. Tartışılan kısmı bırakın. Tartışılmayan kısmı var. Nedir tartışılmayan kısmı? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir rabıta kurmuştur. Ve bu rabıta yem-i mahşerde şefaat olarak da kendisini gösterecektir. Bitti o kadar. Tartışılmayan şey bu. Şimdi kalkıp Peygamberin şefaatin tartışan insanların düştükleri durumun ve derekenin düşüktüğünü siz artık varın, düşünün. Evet. Bahri ki aynatın bu candan ve samimi arzusuna ne yazık ki amcası gönlünü ferahlatıcı bir cevap vermedi. Yeğenim dedi. Vallahi benden sonra sana ve atalarının oğluna çok yaşlanmaktan dolayı bunaklık atf atfetmeleri korkusu olmasaydı istediğin şeyi söyleyip sana tabi olurdum. Kureyş o istediğin sözü ölümden korkarak söylediğimi zannedeceği için söylemeyeceğim. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu bazı büyükler böyle anlıyor. Şimdi bizi dinleyen kardeşlerimiz, ya açık ayet var bu hususta, başka şeyler de var. Yani bu hususu tartışmayın diyebilirler ama birçok zat, birçok alim Risale'lerinde, kitaplarında bunları yazmışlar. Ben Deniz Süleyman'ın Kütüphanesi'nde 4-5 tane eseri buldum. O eserlerde Ebu Tarib'in, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının, iman üzere gittiğini, fakat imanını ishar etmediğini, söyleyen ciddi eserlerdi bunlar. Şimdi bu ifadelerden ne anlıyoruz? Ben senin dediğini kabul ediyorum. Söylemiyorum ama kabul ediyorum. Peki söylersem ne olur? Söylersem şu anda ölüm döşeğini, bu adam bunadı, ölüm korkusundan, çaresizlik içerisinde bunu söylediler, diyecekler, benim bu imanımı söylemem sana daha çok sıkıntı olarak dönecek bir de buradan seni aynı oğlunu kaybettiğinde veya oğlunu ahirete gönderdiğinde onun rihletiyle beraber sana epter demeleri gibi seninle istihza etmeleri gibi bu hususta da seninle istihza edecekler ve beni korkaklıkla efendim beni bunaklıkla itham edecekler bu da bizim ailemize bir zül olacak diyor. Tabi burada ne olursa olsun Allah'ın şerefini, Allah'ın güzel görmesini düşünerek bir müminin hareket etmesi gerektiğine işaret ediyor. Düşünün ki, yani ibret alınacak noktaları söylüyorum. Düşünün ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i himaye ediyor. Bir peygamberi himaye etmek demek? Ona hizmet etmek demek? Biz çok muhterem gördüğümüz bir zata ufacık bir ikramda bulunsak 40 yıl anlatıyoruz. Peygamber'e senelerce hizmet ediyor. Ölümüne hem de hayatını ortaya koyarak hizmet ediyor. Neler yapıyor? Fakat şunu bize Cenab-ı Hak ibret nazarlarımıza veriyor ki, her ne olursa olsun, sadece ve sadece yaptığınız işlerde Allah'ın rızasını gözeterek yapınız ki, böyle bir hizmette bulunan insan bile, bir anlık bana şimdi ne derler Düşüncesinden dolayı imani mevzuda şüpheli Bir şekilde can verdi Ey insan Yapman gerekeni yapmayıp da Allah Teala'nın Senden beklediğini Ve onun rızasına uygun olanı Sen yüzlerce binlerce kere Yapmıyorsun çevrenden sıkıldığından Şimdi ben böyle bir Hak iş yaparsam benimle alay ederler Namaz kılarsam hala Bu kafada mısın derler tesettüre girsem hala bunlarla mı uğraşıyorsun derler diyerek, bu tarafı tercih etme noktasında, imanı tercih etme noktasında, hayatında bunu yaşamak noktasında, sakın ha sakın geri kalma. Seni kınayacaklar diye inandığın, ve sadece Allah için yapman gereken bir şeyden geri kalma. Bak bu kadar hizmeti bulunduğu halde, el alem ne der düşüncesinden bir hususta ayrıldığı için, Allah'ın ondan beklediğinden ayrıldığı için imanı şüpheli olarak git, giden bir Ebu Talip var sen bundan ibret al önündeki fırsatları tepme bizim ibret alacağımız nokta budur yoksa vay o peygamberin amcası da kafir gitmiştir gibi mevzuyu onun küfrüyle efendim onun imansızlığıyla e, karartmak ve bunu konuşmak Ebu Cehillerin müşriklerin Bak onun ailesinden şöyle oldu ama Bak bunun ailesi böyle oldu gibi istihza etmesinden farksız kalıyor Lüzumsuz Benim rahmetli hocam hocalarımdan bir tanesi derdi ki Sen Hazreti Peygamber'in ailesinin küfürle uğraşacağına Kendi küfürüne bak Kendi ailenin küfürlerine bak derdi Başka ailenin bulamadığını bulamadın uğraşacak derdi Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Mevzu Tekrar bir daha söyleyeyim mi? Şahat ederseniz Yani ey insan Ey müminim diyen kişi Allah'ın senden ne beklediğine sen nazar et Ve insanlar seni kınayacak diye Yapman gereken şeyi yapmaktan çekinme İnsaf ile kendin inandığın şekilde Elinden geldiği kadar yaşamaya gayret et Zira bak gör ki Peygamber'e bile hizmet etmiş olsa insanlar ne diyecek düşüncesinden Bir kelimeyi sarf etmediği için imanlı mı gitti imansız mı gitti diye ...tartışılan bir Hazreti Peygamber'in amcası var. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Bir ihmal yüzünden, bir kere ne derler diye düşündüğünden dolayı... ...biz binlerce kere bu hatayı işliyoruz. Allah bizi inşallah... ...imanla, İslam'la... ...son nefesimizi ikmal etmeyi nasip eylesin. Amin. Evet. Fakat buna rağmen sevgili Peygamberimiz... ...amcasını İslam'a davetten ve teşvikten vazgeçmedi... Mübarek kalbi kendisini canı gibi seven amcasının imansız gittiği takdirde uğrayacağı dehşetli akıbetin ızdırabıyla çarpıyor ve devamlı ey amca la ilahe illallah de ki onunla ahirette sana şefaat edebileyim diyordu. Yine böyle bir davet ve teşvikte bulunduğu sırada Ebu Talib'in başucunda Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi de vardı. İkisi de ya Eba Talib sen Abdülmuttalib'in milletinden ve onun dininden yüz mü çevireceksin dediler. Halbuki Abdülmuttalib Efendimiz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi hiçbir zaman putatı atmamıştır. Abdülmuttalib'in dininden derken orijinal metninde de Abdülmuttalib'in dininden yazdığı kanaatinde değilim. Şu anda hatırlayamıyorum. Dedelerimizin dininden, dedenin dininden diyerek Başka atalarına nispet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ey aziz dinleyiciler Lütfen buraya dikkat ediniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nesli Kendisine gelinceye kadar da pak'tir Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan kendisine gelinceye kadar Hatta ve hatta Hazreti İbrahim'e gelinceye kadar ta Hazreti Adem'den Peygamberin neslinden Dedelerinden onun dedelerinin dedelerinden bir tane müşrik yoktur olabilirdi fakat Allah vermemiştir ayeti kerimede geçen babası e, azere şöyle şöyle söyledi İbrahim Aleyhisselam ifadesinin de amcası veya ona babalık yapan evlatlık gibi edinip de amcasının yanında evlatlık gibi büyüyen İbrahim Aleyhisselam'ın amcasına hitap ettiği söylenir Hz. İbrahim babasının da müşrik olmadığı sahih kaynaklarda tespit edilmiştir. Fakat ne zorları var, ne yapmak istiyorlar bilemiyoruz. İlle böyle bir peygamberin atasını, dedesini kafir, müşrik göstererek bunun altında yatan başka bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de iman geldi zannediyorlar. Bazı cahil Araplar veya bazı cahil özentisi olan kişiler. Hz. Peygamber'in validesine de dil uzatıyorlar mübarek babasına da dil uzatıyorlar dedesine de dil uzatıyorlar böyle insanlar fevkalade cahildir her ne kadar ilim erbabı olduklarını söyleselerdi kasıtlı yazılmış bazı eserlerden naklederek alim olduklarını zannediyorlar fakat farkında olmadan fevkalade cehalet yapıyorlar biz İslam'ın atadan dededen kaldığını iddia etmiyoruz fakat niye rahatsız oluyorsunuz? Seçmiş. Bundan niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Allah Teala Resulünün, Habibinin nesli pakini pâk olarak kendisine müşrik, küfür, her türlü şirkten ve küfürden uzak ve beri olarak bir nesilden getirmiş. Bitti gitti. Artık bunun üzerine konuşmamak icap eder. Hem şunu da söyleyelim. Gerçi ileride geçecek. Ben hazır bu mevzu açılmışken onu da e, aktarmış olayım ama belki biraz az azalıyor vaktimiz. Şurayı en azından söyleyeyim. İşte ya Eba Talip sen Abdülmuttalib'in milletinden onun dininden yüz mü çevireceksin derken Abdülmuttalib'i de tanımıyorlar. Abdülmuttalib onların hepsini idare ediyordu. Fakat hiçbir zaman Abdülmuttalib'in puta taptığını, puta taptığını görenler yok. İçki içtiğini görenler de yok. Yani cahiliye Araplarının içerisinde, Yapılan efendim O sefih fiillerden Abdülmuttalip Efendimiz uzak kalmıştır Zaten biraz geriye dönük olarak Bakarlarsa Abdülmuttalip'in Gördüğü rüyalar Kabe'yi inşa Etmesi hakkında oğlu Abdullah Hakkında olan rüyalar Torununun ismi Muhammed olarak verilmesini rüyada Duyan Kabe'yi tavafında duyan Bir zat Abdülmuttalip Eğer ona müşrik diyorsanız Şunu da kabul edeceksiniz o halde Allah böyle bir müşriği Vahiyle yani vahye benzer ilhamıyla devamlı muhafaza etmekte ve ona ilham etmekte. Bunu mu söylüyorsunuz? Hayır. E niye işi zora sokuyorlar ki? Yani peygamberi kendileri gibi göstermek, aman peygamberi çok gözümüzde büyütmeyelim demekle ne elde edebileceklerini zannediyorlar. Bu hususun altını çiziyoruz. Eyvallah. Ve lütfen buraya nazara dikkatlerinizi celp etmek istiyoruz sayın, sayın dinleyicilerimiz. Ee, Ebu Talip, Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip'in e, hasta artık ölüm evet, döşeğindeki, ölüm döşeğindeki olan e, mevzuyu vakayı işliyorduk. Eyvallah. Yine devam edelim. Aradaki yorumlarla efendim malumatla kıymetli dinleyicilerimizin inşallah vaktini değerlendirmesine vesile oluruz. Eyvallah. Resul-i Ekrem müşriklerin bu sözlerine aldırış etmedi ve kelime-i tevhidi amcasına arza devam etti. Yani her ne kadar tabiri caizse ki caiz başına çöreklendiler. Aynı hani son nefeste insanın imanını çalmaya çalışan şeytan gibi şeytandan daha rezil bir vaziyette çünkü şeytan hiç olmazsa insanın cinsinden değil bu bedbah insan kalıbındaki yaratıklar aynı cinsten olmalarına rağmen surete aynı cinsten olmalarına rağmen başına çöreklendiler yani biraz hamasi duygularla konuşacağım ama yani orada şeytan bile yoktur Şeytan bile utanmıştır belki o halden, o ortamdan. Başına geçtiler, Ebu Talib'e aman iman etme, ne oluyor sana, sakın söyleme diyerek böyle bir baskı kurmaya devam ettiler. Fakat Resulullah Efendimiz, o Sultanımız, o Mahbubumuz, o Rahmetelil Alemin, Yegâne Şefaatkanımız, habib ve Edib-i Huda, Şefi-i Ruzi cezamız, Ebu'l Kazım Efendimiz... Çok düşkün olduğundan ümmetinin her ferdine ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar uzak olursa olsun. Fakat ümmetinden herkese şefaat ve merhamette hiçbir zaman geri kalmayan ol fahri alem ne yaptı? Yine başını çöreklenmeden rağmen amcasına la ilahe illallahı terkin etmeye devam etti. Evet. Onlar da aynı şekilde sözlerini tekrarlayıp durdular. Sonunda Ebu Talip kendisini kastederek o Abdülmuttalip'in dini üzredir dedi. İşte buradan ben tabii e, malumatı böyle çok yaymak istemiyorum. Bunlar 4-5 tane konferans mevzudur. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Çok çok ısrar eder. Efendim şöyle birkaç yüz olsun elektronik postayla vesaireyle. Radyoya soru olarak ve istek olarak taleplerini belirlerse kıymetli dinleyicilerimiz onları hususi olarak da elektronik posta ile cevapta verilir. Ama şu kadarını söyleyeyim: 1988 yıllarındaydı hatırladığım kadarıyla e, ismini vermek istemiyorum, ne mekanın ismini vereceğim, ne şahsın ismini vereceğim. Fakat sahasında bir ilim adamı ve yine akademik kariyerinde de profesör olan bir zat bizden kendi bulunduğu memlekette okutmak üzere ve incelemek üzere Süleymaniye Kütüphanesi'nden bir eser istedi Abdul ehadin Nuri Hazretleri'nin teedibül mutemerdidin ısrarcının devamlı inatla bir mevzuda ısrar eden, reddetmeye adet edinenleri edebe davet etmek manasına gelen bir risalesi var. 44 sayfalık bir eser bu. El yazması bir eser. Abdülhadid Nuri Hazretleri burada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ta Hazreti Adem Aleyhisselam'a ulaşan atalarının hiçbirisinin müşrik olmadığını delilleriyle ispat ediyor ve oradan da Ebu Talib mevzuunda da ileri geri konuşulmaması gerektiğini de yine delillerle ispat ediyor. Mesela o ispat ettiği cümlelerden bir tanesi de bu. O, yani o kişi, o kastettiğiniz kişi, o Ebu Talib Abdülmuttalib'in dini üzeredir. He, siz çünkü Abdülmuttalib'i müşrik zannediyordunuz. Halbuki Abdülmuttalib müşrik değildi ki. Hanif dini üzereydi. Aynı hatayı müşrikler de yapmıştır. Hz. İbrahim Aleyhisselam hakkında ne diyorlar? Kimisi Yahudi diyor, kimisi Nasrani diyor kimisi müşrik diyor. Cenab-ı Hak bunu reddederek diyor ki o ne Nasrani değil ne müşriktir ne Yahudidir. O Hanif dini üzeredir. Hanif dinini demek? İslam diye kelimenin telaffuz edilişi Hazreti Fahri Alem'den sonradır. İslam kelimesi. Neden? Her türlü bozulmaktan salim olan şeye İslam denir. Her türlü bozulmaya karşı tevhidini muhafaza eden kişiye Müslüman denir. Her türlü şekilde hıyanetten Allah'a da kullara da hıyanetten emin olunan elinden dilinden salim olunan kişiye ve Allah'a teslim olmuş kişiye Müslüman denir. Bundan sonra bu dinin ahkamını, Kur'an'ın ayetlerini, indirdiği kitabın ayetlerini tahrif etmeye kimse güç yetiştiremeyecektir, yetmeyecektir güçleri. Böyle olduğu için de selamettedir yani İslam'dır. Bundan evvelki kitapların korumasını Allah ümmetlere vermişti. Alın bu kitapları, bu levhaları, bu ayetleri muhafaza edin diye. Ama insanlar bunları tahrif etti. Fazla değil. Hz. İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılışından henüz 80 sene geçmemişken binlerce İncil çıktı ortaya. Miladi 127 senesinde. Yani milattan sonra 127 belki 124'tür İznik konsülü kuruluyor. O konsey ve konsül kararlarına göre binlerce İncil arasından dört tanesi beş tanesi seçiliyor. Yüz senede bu kadar bozulmuştur. 1400 senedir bir harfi değişmemiştir Kur'an-ı Kerim. Bak selamette İslam. Ama Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in getirdiği din yeni bir din midir? Hayır. Musa aleyhisselam'a da namaz vardı. İsa aleyhisselam'da namaz vardı. Adem aleyhisselam'da namaz vardı. Zekat vardı, oruç vardı. Şekilleri farklıydı. Şeriatları farklıydı fakat Allah'ın diniydi. En mükemmel şekli, en mükemmel şekilde teslim olunacak din Hazreti Fahri Alemle geldiği için adına İslam dendi ve hala da İslam. Yani hala da selamette. Bizlerin fiilleri bile ne kadar bozuk gösterse İslamiyet orada o muhafaza içerisinde bizim ona iştirakimizi bizim ona rağbetimizi beklemekte fakat bozulmamış bugün bir Hristiyanın ben İsa'nın dinine giriyorum dediğinde gidebileceği kaynak yok işte Müslüman diye bize deniyor biz salimiz çünkü teslim olduğumuz zaman şimdi siz İbrahim'i de Yahudi zannederdiniz müşrik zannederdiniz ne Yahudi dinle müşrikti o Hanif dini üzeredir derken İslam'ın yani Allah'ın bozulmamış dininin Hz. Fahri Alem'den evvel İbrahim Aleyhisselam'dan kendisine gelinceye kadar olan dinin adına Arap yarımadasında Araplar arasında Hanif dini deniyor mesela Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz de Hanif dini üzere hiç puta tapmamıştır Resulullah Efendimiz'e teslim olmadan evvel de hiç puta tapmamıştır hiç içmemiştir her zaman o Hanif akaydı üzerine bulunmuştur Abdülmuttalibi de yanlış anladıklarından Ebu Talib'in işte Abdülhadir Nuri Hazretleri söylüyor ben söylemiyorum koskoca alim Ayasofya Camii'nde kürsü şeyhi padişahların alimlerin şehir islamların sohbetini dinlediği zat o söylüyor diyor ki burada siyasi bir cevap vermiştir o bahsettiğiniz Ebu Talib Abdülmuttalib'in dini üzeredir yani sizin bahsettiğiniz gibi değil şimdi bu taraftan şirkte değil fakat şikte olmadığını gösterecek kelimeyi söylemiyor ama Abdülmuttalip de söylemiyordu. Onların dediği gibi demiyordu. Fakat puta tapmış mıdır? Hayır. Bunu söyleyenler de yanlış söylüyorlar. Yanlış söylüyorlar diyorum insafla. Ama bu insaftan uzak olanlar için de yalan söylüyorlar. Yalanla din bir yerde bulunmaz. İşte Abdülmuttalip'in dini üzeredir diye Söylüyor Şimdi bu da burada kalsın Biz mevzumuza devam edelim Birkaç bir şey daha söyleyeceğim inşallah Eyvallah Buna rağmen peygamber efendimizin mübarek gönlü Kendisini candan seven amcasının Kendisine her türlü eziyet ve hakareti reva gören müşriklerle Aynı akıbete uğramasından derin ızdırap duyuyor ve Ey amca Aynı akıbete uğramasından derin ızdırap duymuyor Bu müellifin kendi yorumu Kitapta yazan müellifin Allah hayırlı uzun ömür versin. Allah yaptığı işleri, hayır amelleri inşallah hep daima kendisine yar ve yardımcı eylesin. Fakat bir lisan sürçmesidir burada. Ne demek? Resulullah Efendimiz kendisine eziyet edenlerle amcasının aynı akıbete uğrayacağına, aynı akıbete uğrayacağına korkmuyor. Bu, bu Bizim kendi ifadelerimiz bunlar. Bu yorumu peygamber için yapamazsınız onlarla karıştırılmasından korkuyor denilebilir fakat aynı akıbete uğramıyor neden uğramıyor bunu birazdan söyleyeceğim size evet. ve ey amca şunu bilmelisin ki Allah tarafından alıkonuncaya kadar senin affedilmeni isteyip duracağım diyordu nihayet Ebu Talip makbul bir imana nail olamadan 87 yaşındayken dünyaya gözlerini yumdu bunun üzerine cenabı güzel bir ifade bak makbul bir imana nail olamadan. Eyvallah. Bir iman var ama makbul değil böyle olması. Çok güzel bir ifade. Evet. Bunun üzerine Cenab-ı Hak indirdiği şu ayeti ile Resulullah'ın şahsında bütün müminlere hitap etti. Estağfirullah Hakikat sen her sevdiğin kişiye hidayete erdiremezsin. Fakat Allah'tır ki kimi dilerse ona hidayet verir ve o hidayete erecekleri daha iyi bilendir. Evet. Resim. Yani bir kişinin hidayete ermesi, ey müminler, ey kıymetli dinleyicilerimiz, aziz dinleyicilerimiz. İçinizde zerre kadar bile olsa Allah'a iman, aşkı ve muhabbeti varsa, anladınız bir kere bile secdeyi gördüyse. Bu öyle büyük bir nimet ki işte bu hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah sizi sevmiş Allah size hidayet nasip eylemiştir. Ne kadar günahkar olsanız da. Ama makbul olan o ki, bu kadar yaklaşmışken uzak düşmemek. Secdede kul, Rabbi ile arasında perde yoktur kulum. En yakın halidir. Bu kadar yakınlıktan sonra, insanın tekrar uzak düşmesi, çok kötü bir şey olsa gerek. Allah bizleri, hem secdeden, hem secdedeki halimizden uzak eylemesin, diyerek, Burayı, bu mevzu sırlayalım. Tekrar devam edelim. Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek ve nazik kalbi amcasının vefatıyla fazlasıyla acı duydu. Gözleri yaşla doldu ve mübarek dudaklarından şu cümleler döküldü. Allah ona rahmet etsin, mağfiretini ihsan buyursun. He, i̇şte o büyük zatın eserinde bu ifadeye de yer veriliyor. Şimdi soruyorum. Şöyle, orta halli İlmihal bilgisine sahip Şöyle birazcık 3-4 tane Ümmi insana imamlık yapabilecek Kadar fıkıh ve İlmihal bilgisi olan bir insana Şöyle bir soru sorsanız Kafir ve müşrik için Allah rahmet eylesin denilir mi? Size şu cevabı Verecektir ve doğrudur bu cevap Hayır öyle bir şey kimin, Kim cesaret edebilir öyle bir şey Haşa zinhar böyle şey Söylersen iman tazelemen lazım Değil mi? Böyle derler size Peki güzel kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki amcasından vefatından sonra Allah ona rahmet etsin mağfiretine ihsan buyursun. Eğer bu müşriklere de rahmet ve mağfiret okunur şeklinde sünnette kaydı olan bir kayıt olsaydı bizim bütün müşrik ve kafirlere rahmet okumamızın caiz olması icap ederdi. Caiz midir? Değildir. Peki niye denilmiş? Bilindiği gibi bir müşrik değil. Bilindiği sizin anladığınız gibi kafir değil. Bu makbul bir iman değildir ama, ibretlik bir hadisedir ama, sizin anlayabileceğiniz şey değildir. Yani Allah Teala sekiz cennet yaratıp yedi cehennem halk eden Hazreti Allah, bizim bilmediğimiz birçok insanı, kendi hidayetiyle ve kendi rahmetiyle ve mağfiretiyle affedebilecektir. Bizim buna aklımız ermez. Hemen herkese kafir ve müşrik yaftası da vurulmak icap ettiğini buradan anlıyoruz. Evet, devam edelim. Vefatı sırasında Hazreti Abbas da Ebu Talib'in başucunda bulunuyordu. Tam öldüğü sırada dudaklarının kımıldadığını görünce kulak verip dinledi ve La ilahe illallah dediğini işitti resul Ekrem Efendimiz'e ey kardeşimin oğlu vallahi kardeşim Ebu Talip senin söylemesini istediğin tevhid kelimesini söyledi Heh. dedi. Bak şimdi mevzu nereye geliyor görüyor musunuz? İbn-i Abbas radıyallahu anh Efendimiz haşa yalan mı söylüyor? Resulullah Efendimiz'e duyur ama burada ne ibret vardır. Böyle çok güzel zevkli tarafları var böyle bir şeyler anlatmak istiyorum ama. Çok fazla heyecanlamamakta istiyorum ve mikrofonlardan da ne kadar aktarabileceğim bilemiyorum. Çok uzatmaktan korkuyorum. Burada ne var biliyor musunuz? Çok farklı bir şey anlatacağım. Zaten bizim siyer derslerinde yapmaya çalıştığımız şey de bu. Metne sadece bağlı kalmak değil. Şu anda bize lazım olan şey. Ne diyor İbn Abbas anh? ben eğirdim diyor amcamın la ilahe illallah dediğini duydum. Resulullah'a gidiyor diyor ki ya Resulallah, Ebu Talip La İlahe İllallah dedi. Dikkat buyurun. Çok dikkat ediciye dinleyin. Lütfen kıymetli aziz dinleyicilerimiz. Ben duymadım diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bundan biz ne anlayacağız? Tarihteki bir hadiseyi öğrendin. Yetti mi? Hayır. Şimdi bize ne diyor bu söz? Şu. La ilahe illallah sözünü ruhaniyeti Muhammediye duyuracaksın kardeşim. Allah Resulü sadece zamanının şahidi değildir. Şu anda senin imanla şahitçi olmak durumundadır Öyle bir la ilahe illallah Söyleyeceksin ki Hz. Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti Senin tevhidini duyacak Duymadı şüphelisinin durumu İmanın olduğuna Bir kere peygamberi şahit eyleyeceksin Ey mümin Öyle bir tevhid et ki Hz. Peygamber tevhidini işitsin Tamam mı? Buradan bize düşen hisse budur Yoksa Ebu Talib'in şüpheli gidişi değildir Aynı hocamın dediği gibi sen kendi şirkine, küfrüne bak. Peygamberin ailesiyle uğraşma demesi gibi. Şimdi burada ilave edilecek birkaç söz daha var. Dikkatlice dinleyin. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih kanalla, senetle gelen hadisi şeriflerinde saadetle buyurdular. Kendisine eziyet eden, Kur'an'da açık bir şekilde lanetlenen, Cehenneme gideceği Hanımının da cehennemlik Olduğu bildirilen Ebu Leheb var Değil mi? Peygamber Efendimiz'in Amcası Hani dedik ya akıbetin onlar gibi olmasından Korkuyordu dedik yanlış söylendi Dil suçması dedik ya Hem bunu izah edeceğiz hem de farklı Bir noktadan bu hadiseyi resmetmiş Olacağız Bakın sahih senetle ne buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Leheb Lanetlenmiş Cehennemlik olduğu ilan edilmiş. Hanımının da cehennemlik olduğu ilan edilmiş. Değil mi? Tebbet suresinde aşikâre belli edilmiş. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem mahsus bekletiyorum. Üç kere buyuruyor ki dedim hala söylemedim. İyice dikkatleri arttırmak için. Bunu kısıtlı yapıyorum yani. Pazartesi günü Ebu Leheb'in azabının azaltıldığını Ateşin topuklarına kadar indirildiği gösterildir buyuruyor. Mealen böyle yani. Niçin? Niçin? Sebebi şu. Peygamber sallallahu... Dikkatli dinleyin, lütfen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyayı şereflendirdiğinde, Ebu Lehip seviniyor. Abdullah'ın oğlu dünyaya geldi. Amine bugün dünyaya bir çocuk doğurdu, getirdi. Haberini alır almaz Ebu Lehip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, tabi o zaman peygamber olduğunu falan bilmiyor, hatta sonra da bilemeyecek. Hemen kölesini, cariyesini ona hizmet etmek üzere azat değiliyor. Git diyor, seni bundan sonra azat eğildim, aminiye sen hizmet edeceksin, çocuğa hizmet et. Bak Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, bu kadarcık hizmeti geçtiğinden dolayı Allah hala pazartesi günü geldiğinde onun şu anda kabir azabını azaltıyor cehennem azabını azaltıyor diyor ya şu kadar hizmeti peygamber olduğu zaman değil yani peygamberliğini ilan ettiği zaman değil dünyayı şereflendirdikleri zaman bu kadar bir hizmeti geçti diye işte hizmetin zerresi zahir olmaz hiçbir zerre kadar dahi olsa hizmet zahir olmaz ve zayi olmaz bu hizmetinden dolayı Allah azabını hafifletiyor epe kardeşim Biraz insaf et. Hakkında ayeti kelimeyle sabit olan bir cehennem azabı olan kişi bile bu kadarcık hizmetinden dolayı azabı hafifletiyorsa cehennemde yandığını söylemek Ebu Talip Efendimizin sana mı düşüyor? Yani cehenneme girişinin tespit etmek sana mı kalmış bir hadise? Bu hakikaten ilimden, irfandan hatta müsaadenizle İmanın tadından uzak kalmaktan başka bir şey değildir. Burada maksadımız alıp da buradan birilerini cennete ısmarlamak vesaire falan yapmak değil. Fakat uyanık olmak lazım. Mukaddesat konuşulduğunda Allah Teala'nın tecellileri konuşulduğunda iman bahisleri konuşulduğunda ve Allah'ın namusu olan Hazreti Peygamber konuşulduğunda fevkalade dikkatli konuşmak lazım. O Allah Teala'nın namusudur nasıl kişi kendi mahrem dünyasıyla alakalı ufacık bir sözü bile ince ince dikkatli süzerek ne demek istiyorsun diye onun dibini araştırır kökünü araştırır Hazreti Peygamber hususunda da bizim bu kadar dikkatli ve ilfanlı hareket etmemiz lazım yoksa kimse kalkıp orada karikatür çizildi burada hakaret edildi diye feveran etmesin Allah'ı tanıyıp Resulüne tabi olanlar layıkı ve ile muhabbet etmezlerse İçimizdeki insanlar buna ayet etmezlerse Dış kapının Dış mandalı bile olmaktan uzak Bedbah, müşrik, kafir Hani Avam ifadesiyle yavur dediğimiz insanlardan bu edebi Hiç beklemesinler Diyerek pek de hoş olmayan bir şekilde Belki Ben sözlerimi şu anda bir Nihayet vermiş oldum İnşallah önümüzdeki hafta e, Hüzün senesi diye ifade edilen ve bir şekilde de hüzün senesi diye tesmih edilmesini hak eden e, hadiseleri Cenab-ı Hatice Tül Kübra annemizin rıhletlerini inşallah ölmez sağ kalırsak önümüzdeki hafta işleriz Eyvallah